Sebe Suresi Necm 220 Tüm övgüler, göklerde olan şeyler, yerde olan şeyler kendisine ait olan Allah içindir. Başkası övülemez. Ahirette de tüm övgüler yalnızca O'nun içindir. Başkası övülmez. Ve O, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Her şeyin iç yüzünü Gizli taraflarını da iyi bilendir. Allah yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve onda yükseleni bilir. Ve O engin merhamet sahibidir. Kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Necm 221 Ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler, ''Bize o kıyametin kopuşağını gelmeyecektir.'' dediler. De ki, ''Evet, gelecektir. Görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği bilen Rabbime andolsun ki iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan o kimselere, ki işte onlar kendileri için bir bağışlanma ve hatırı sayılır bir rızık olanlardır, karşılıklarını vermek için size kesinlikle gelecektir.'' Ondan göklerde ve yerde zerre ağırlığı bir şey kaçmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi kesinlikle açık bir kitaptadır. Ve şu alametlerimi göstergelerimi saklamaya uğraşanlar işte onlar elem verici kötü azaptan bir azap kendileri için olanlardır. Kendilerine bilgi verilmiş olan kimseler de görüyorlar ki Rabbinden sana indirilen şey hakkın ta kendisidir. Ve o indirilen şey, Kur'an en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, övülen, övgüye layık bulunanın yoluna kılavuz oluyor. Ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler şöyle dediler. Siz çürüyüp didik didik parçalandığınız vakit, Kesinlikle yeni bir oluşturuluş içinde bulunacaksınız diye size haber veren bir kişiyi size gösterelim mi? O, bir yalanı Allah'a uydurdu mu, yoksa kendisinde bir delilik mi var? Tam tersi. Ahirete inanmayan kimseler, azap ve uzak bir sapıklık içindedirler. Peki onlar, gökten ve yerden, önlerinde ve arkalarında olan şeylere bir bakmazlar mı? Biz diresek, kendilerini yere geçiririz yahut gökten üzerlerine parçalar düşürürüz şüphesiz bunda yönelen hakka gönül veren her kul için bir alamet gösterge vardır Necm 222 ve andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir fazlalık ve kuşları verdik ey dağlar onunla beraber dönün ve onun için demiri yumuşattık. Bol bol zırhlar yap ve biçimlemede ölçülendir. Siz de Salih'i işleyin. Kesinlikle ben yaptıklarınızı en iyi görenim. Süleyman için de sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay olan rüzgarı boyun eğdirdik. Ve biz erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık. Ve eli altında Rabbinin izniyle, bilgisiyle iş görmekte olan yabancı kişileri boyun eğdirdik. Ve onlardan kim bizim emrimizden çıkıp sapacak olsa, ona çılgın ateşin azabından tattırdık. Onlar, Süleyman'a özel karargahlar, heykeller, resimler ve havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlardan her ne isterse yaparlar. Ey Davud ailesi! Nimetlerin karşılığını ödemek için çalışın. Ama kullarımın içinde verilen nimetlerin karşılığını ödeyen de çok azdır. Ne zaman ki biz onun ölümünü gerçekleştirdik, onun ölümüne onlara değneğini yiyen yeryüzü canlısından başka hiçbir şey delalet etmedi. Onun öldüğünü anlamalarına onlara sadece değneğini yiyen yer canlısı kurt sebep oldu. Ne yüz yüzüstü yere düştü, ortaya çıktı ki o yabancılar Süleyman'ın bilmedikleri ölümünü bilmiş olsalardı, o alçaltıcı azap, hasret, gurbet, esaret, ağır işler zincire vurulmuşluk içinde kalmazlardı. Necm 223 Andolsun ki sebe toplumu için yurt tuttukları yerde bir alamet, gösterge vardı. Sağdan ve soldan iki bahçe. Rabbinizin rızkından yiyin ve onun için nimetlerin karşılığını ödeyin. Ne güzel bir belde ve çok bağışlayıcı bir Rab. Fakat onlar yüz çevirdiler, nimetlerin karşılığını ödemediler. Biz de üzerlerine barajların serini verdik ve iki bahçelerini onlara buruk yemişli, ılgınlık ve içinde biraz da sidir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Bu onların küfretmiş, Allah'ın ilahlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş olmaları nedeniyle bizim onları cezalandırmamızdır. Ve biz sadece çok nankör olanları cezalandırırız. Ve biz onlarla o bereket verdiğimiz memleketler arasında sırt sırta şehirler meydana getirmiştik. Ve onlara da muntazam gidiş geliş düzenledik. Buralarda gecelerce ve gündüzlerce emniyet içinde gidin gelin. Sonra da onlar, Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve nefislerine yanlış, kendi zararlarına iş yaparak haksızlık ettiler. Şimdi de biz onlara efsaneler yaptık ve tamamen didik didik dağıttık. Şüphesiz ki bunda tüm kendisine verilen nimetlerin karşılığını çokça ödeyen, sabreden için elbette alametler, göstergeler vardır. Ve andolsun ki iblis, Düşünce yetisi onlar hakkındaki zanlını tasdik etti de, müminlerden ibaret bir kesimden başkası iblise uydular. Halbuki iblis için onlar üzerinde hiçbir kudret yoktu. Fakat biz ahirete imanı olanı onun hakkında yeterli bilgisi olmayandan ayırt edecektik. Onları işaretleyip bildirecektik. Ve senin Rabbin her şeyi iyice koruyandır. Necm 224 de ki, Allah'ın aslarından yanlış inandığınız kimselere yakarın. Onlar göklerde ve yeryüzünde zerre ağırlığına malik olmazlar. Onlar için bu ikisinde gökler ve yeryüzünde herhangi bir ortaklık yoktur. Onun için onlardan bir yardımcı da yoktur. Onun nezdinde yardım, destek, iltimas sadece onun izin verdiği kimseye yararı olur. Sonunda kalplerinden dehşet giderildiği zaman Rabbiniz ne dedi derler. Onlar hakkı derler ve o çok yücedir, çok büyüktür. De ki, sizi göklerden ve yerden kim rızıklandırır? De ki, Allah ve şüphesiz ya biz ya da siz kesinlikle bir kılavuzlanan doğru yol üzerindeyiz veya Açık bir sapıklık içindeyiz. De ki, siz bizim yaptığımız günahlardan sorumlu tutulmazsınız. Biz de sizin yapıp durduklarınızdan sorumlu olmayız. De ki, Rabbimiz aramızı bir araya getirecek, sonra da hak hükmüyle aramızı ayıracaktır. Ve o, hayır kapılarını açandır, hüküm verendir, çok iyi bilendir. De ki, ona ortaklar diye takıştırdıklarınızı bana gösterin bakayım.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 Ve onlar, eğer siz doğrulardan iseniz bu vaat ettiğiniz ne zaman derler? De ki, size günün belirlenmiş bir zamanı vardır ki, ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. Ve şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kimseler, biz kesin olarak bu Kur'an'a inanmayız, ondan öncekine de dediler. Sen şirk koşarak, küfrederek, yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseleri, Rableri huzurunda tutuklanmış, sözü bazısının bazısına geri çevirdiğini bir görsen, Zafa uğratılan kimseler, büyüklük taslayan kimselere, eğer sizler olmasaydınız, kesinlikle bizler mümin kimseler olurduk diyecekler. Büyüklük taslayan kimseler, zayıf düşürlen kimselere, Size kılavuz geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Tam tersi siz kendiniz suçlular oldunuz derler. O zayıf düşürülen kimseler de o büyüklük taslayan kimselere tam tersi gecenin ve gündüzün tuzağı. Siz bize Allah'a inanmamamızı ve ona bir takım eşler edinmenizi emrediyordunuz derler. Bunlar azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını gizleyeceklerdir. Biz de o kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş olan o kimselerin boyunlarına demir halkalar geçirmişizdir. Onlar sadece yapmış olduklarının karşılığını görüyorlar. Ve biz herhangi bir memlekete uyarıcı gönderdikse kesinlikle oranın varlık ve güç sahibi şumarık önde gelenleri, biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyleri, mesajları bilerek reddedenleriz, İnanmayanlarız dediler ve yine dediler ki biz malca ve evlatça daha çoğuz ve biz azaba uğrayacaklardan değiliz. De ki şüphesiz benim Rabbim dilediği kimseye rızkını genişletir ve ölçülendirir fakat insanların çoğu bilmezler. Ve sizi huzurumuza yaklaştıracak olan mallarınız ve evlatlarınız değildir. Ancak kim iman eder ve düzeltmeye yönelik işleri yaparsa, işte onlar kendileri için yaptıklarına karşı kat kat karşılık olanlardır. Ve onlar yüksek köşklerinde güven içindedirler. Ve ayetlerimiz, alametlerimiz, göstergelerimiz hakkında aciz bırakmak için yarışan şu kimseler, azap içinde hazır edilenlerdir. De ki, Şüphesiz benim Rabbim kullarından dilediği kimse için rızkını genişletir ve onun için ölçülendirir. Ve siz her neşeyden Allah yolunda harcasanız, nafaka sağlarsanız hemen o arkasını getirir. Ve o rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ve o gün Allah onları hep birlikte toplayacak, sonra meleklere ''Şunlar mı size tapıyorlardı?'' diyecektir. ''Onlar, seni tenzih ederiz. Onlara karşı bizim koruyucu, yol gösterici yakınımız sensin. Tam tersi onlar gizli güçlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inananlardı.'' dediler. ''Artık bugün bazınız bazınıza yarar ve zarara malik olmaz.'' Ve biz, ortak koşma inancına batmış o kişilere, ''Tadın bakalım, o kendisini yalanlayıp durduğunuz ateşin azabını.'' deriz. Necm 225 Ve kendilerine açık deliller halinde ayetlerimiz okunduğu zaman onlar, ''Bu başka değil, sadece sizi atalarınızın taptığı tanrılardan men etmek isteyen bir adamdır.'' dediler. Ve Kur'an, ''Uydurulmuş bir ittiradan başka bir şey değildir.'' dediler. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kimseler kendilerine hak geldiği zaman şüphesiz bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir dediler. Ve biz onlara öyle ders görecekleri kitaplardan vermedik. Kendilerine senden önce bir uyarıcı göndermedik de. Onlardan önceki kimseler de yalanlamışlardı. Hem bunlar, onlara verdiklerimizin onda birine, binde birine bile erememişlerdi. Buna rağmen elçilerimi yalanladılar. Peki, beni tanımama, tanıtmamaya yelteniş nasıl oldu? De ki, ben size sadece bir tek Allah için ikişer ikişer, üçer üçer ve teker teker katmanızı, sonra da arkadaşınız Muhammed'de delilikten bir şey olmadığını onun sadece şiddetli bir azabının önünde sizi sakındıracak bir uyarıcı olduğunu düşünmenizi öğütluyorum de ki benim sizden istediğim ücret işte o sizin içindir sizin Allah'a yaklaşmanızdır benim ecrim ancak Allah'a aittir ve o her şeye şahittir de ki, şüphesiz benim Rabbim hakkı yerli yerine koyar. O, görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geleceği, geçmişi en iyi bilendir. De ki, Kur'an, Kur'an'ın içerdiği gerçekler geldi. Ve batıl başlatamaz ve geri getiremez. Artık hiçbir şey yapamaz. De ki, eğer ben sapmışsam artık yalnızca kendi zararıma saparım. Ve eğer kılavuzlandığım doğru yolu bulmuşsam bilinmelik ki Rabbimin bana vahiy vermesiyledir. Şüphesiz o en iyi işitendir, çok yakın olandır. Necm 226 Ve sen onları korkuya kapıldıkları zaman bir görsen artık kaçmak yoktur. Ve yakın bir yerden yakalanmışlardır. Ve onlar ona iman ettik dediler. Fakat onlar için uzaktan bir yerden el sunmak, ulaşabilmek nerede? Halbuki daha önce dünyada onu kesin olarak bilerek reddetmişlerdi. Ona inanmamışlardı. Uzak bir yerden boşa atıp tutuyorlardı. Artık tıpkı bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi... ''Kendileriyle arzularının arasına set çekilmiştir. Şüphesiz onlar endişe veren bir şüphe içindeydiler.''